işte İmam-ı Rabbani'ler, işte bizim imamlarımız, işte bütün alimler, bütün veliler, akaidlerin metinleri hepsi ve İsa sevfe ye'ti, thumve yutvi, li deccalin şakiyyin zi kabali Emali'de, İsa yakında gelecek, deccalı helak edecek diyor. emaliin itikat kitabımız mesela. İşte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 İhtisası da var bu kıyamet ile ilgili de araştırmalar incelemeler yapmış doktorluğu da olduğu için diğer meselelerden de haberdardır. Ya diyor bu dertçalın katrını millet diyor anlayamıyor, aklayamıyor. Dedim hele bir şöyle ya dedim ya şunu millete nasıl anlatalım meselesi. Tam da dedim parmak basın şimdi. Ben de geçen hafta derste geçti dedim bizim cemaat bana inanıyorlar ama dedim.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 e anlatma da Rasulullah bunu sahabe'ye anlattı yani. Ben bunu neşini gizleyeceğim? Bunu anlatmayın buyurmadı ki. Bizden söz aldı Allah. Beyan edeceksiniz insanlara hakkı ve hakkati. Ben hadisleri sizden nasıl gizleyeyim yani? Biz size doğruyu anlatıyoruz. Burada bir imtihan söz konusudur. Artık helak olan bile bile helak olsun. Hayat bulanda şuurlu bir şekilde manen ihya olsun. İnşallah. Ben inanıyorum ki siz inanan insanlarsınız. Ama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 İsa Aleyhisselam gelecek mi? Gelecek. Bunu inkar etmek Allah muhafaza etsin, insanı kafir edecek kadar tehlikelidir. Çünkü hadisler artık kevaatir derecesine ulaşmıştır ve ben Nüzulü Mesih diye bir kitap biliyorsunuz bastım. İsa Aleyhisselam'ın cenheden orada hadisleri dedim. Ne ilimler Keşmiraz edilenen et tasrih bir tevatere fi nüzulil mesih koca eserden aldım. Daha birçok kitaptan aldım.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 Kudret elinde olan Allah'a ant içerim diyor. Leyu şiken den yenzilebnu Meryeme hakemen adla. Meryem oğlu İsa'nın adaletli bir hakem olarak yeryüzüne inmesi çok yaklaşmıştır diyor. Feyeksir salib haçları o kıracak diyor. Bütün haçları dünyada put haç kalmayacak. Ve yebtul domuzu gebertecek. Domuz nesli bırakmayacak. Şimdi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 Sırp kımıldayamıyordu Sırp gavuru Kımıldayamıyordu yani Ama ne yaptı Osman biter bitmez Katliam Böyle dizmiş milleti dur, dur, dur, dur, dur. Bütün efendim boşnaklar Müslümanları efendim, Ne yaptılar bu Sırp gavurları Şimdi Avrupa İnsanları Soykırım vardır ama kim yaptığı belli değil Diye karar almışlar Bunlar kadar yanlı taraflı insan olur mu yani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 Allah en hayırlı ümmetin vasıfları olan iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek vazifeleriyle bizleri hamile eylesin inşallah. Amin. Vasıfsız olmaz. Peki en hayırlı ümmetiz. Lafla ne olmaz? Te'murun evin var peşinden diyor, en hayırlı ümmetseniz iyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz. E sen etliye sütliye karışmam, kimsenin işine karışmam, vazetmesin, etmezsin, nasihat etmesin hiçbir hayra anahtar olmasın, şerri kapatmasın, e sen en hayırlı ümmet olamazsın yani. Şimdi bu hadis-i şerif bukhari Müslim. Ondan sonra Hazreti Cabir radıyallahu anh ta'a hadis-i şerifte Müslim rivayet ediyor. لَا تَزَالُوا طَائِفَ تُمْ مِنْ اُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِر۪ينَ اِلٰهِ مِلْ قِيَامَةٍ Benim ümmetimin hepsi hak yolda devam eder demiyorum. Ama kıyamet gününe kadar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 edecektir. İsa Selam o zaman vahiy gelecek midir meselesi çok kitaplarımızda tartışma konusu oluyor. Vahiy devam edecektir. Çünkü yecüc mecüc çıktığı zaman önümüzdeki derslerde göreceksiniz Allah Teala inni yekhrejtu ibadelli öyle kullar çıkarttım ki set patladığı zaman dünyayı talan edecekler. Mevcut mecüc önümüzdeki derslerin konumuz olacak. Kimse onların karşısında duramayacak halde feheriz ibadeyle dur Kalan müminleri Tur dağına çıkar diye Allah Teala, İsa Aleyhisselam'a vahiy edecek. Yani vahiy devam edecektir. İctihad edecek midir? İctihad da edecektir. Ancak e, Hace Parisa e, Şahin Ben Hazretlerimizin baş halifesi ve Şahin Ben Hazretlerimiz e, havuzun kenarında murakabe yaparken ayakları sarkık halde, kendiden geçmiş e, haldeyken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 Getirin kitabı da bakalım de, der mi? Demez. He? Senin benim gibi Mesul'in <gülüyor> ilmanını açalım der mi İsa Aleyhisselam şimdi? He? Demez. İsa Aleyhisselam e, Hidayet kitabı, kitabı da açalım der mi? Demez. İsa Aleyhisselam ne yapar? İctihad eder. Kitap sahibi ya, O içtihadı bütün diyor yaptığı içtihatlar İmam-ı Azam'ın yaptığıyla tıp atıp uygun düşecek.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 Açıkça Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmedi ki canlı gördü. Miraç canlı oldu. Bu itibarla bunu da doğru anlayalım. Şimdi aleyhi aleyhissalatu vesselamın sireti yani izleyeceği yol kitaplarımızda yedikus salib haçları kırması türlü gınzir domuzları gebertmesi ve maymunları da katledecektir. Maymun neslini de tüketecektir ve zaval cizye cizyeyi kaldıracak. Felekbelül İslam. İslam'dan başka bir şeyi kabul etmeyecektir. Ve tehdidü'd-din din birleşecektir. Yani fele yu'budu Dünyada Allah'tan başkasına ibadet eden bir sapık bir kafir kalmayacaktır. İşte hurlere ersel resulü bil huda ved hak din ile Muhammed Mustafa'sını gönderen Allah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 Ve tavhar bütün hazineler dışarı çıkacaktır yani direk gibi sütun gibi altınlar böyle yer atacak altınları gümrükler şimdi canın çıkıyor şu kadar altın alayım diye yani böyle direk gibi çıkıcı her taraf altın kaynıyor ya yani. alan yok veya bu kimse veya yurda bu hiç kimse stok yapmayacak para biriktireyim demeyecek bir insan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 Ve raddi maşat fele adra. Kurtla koyun bir arada otlayacak. Kurt koyuna zarar vermeyecektir. Ve emle silmen. Yeryüzü barış dolu olacak. Ve nadmel kıtal savaş diye bir şey kalmayacak. Allah Allah. Dünyanın sonu yine bir yine bir Süleyman olacak ve tüm bit art nebteha. Kehdi adab.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 Aşırı bağlanacak neden? Leneelar tuharazüller dünyanın tamamı ekin alanı olacak. Dünyada ekilmeyen yer kalmayacağı için hayvancılık demek gelişecek. Ve kun muqarriran lisheriyyatinle beviye Muhammed Mustafa'nın şeratını yerleştirecek. La <gülüyor> rasulun İsa Aleyhisselam bize peygamber olarak gelmiyor. Kendisi peygamber ama bize peygamber olarak gelmiyor bize peygamberimizin dinini yaşatmak için geliyor. Anlatabildik mi? Ha bunu yanlış anlarsanız ondan sonra başka fikirler doğar. Ve kun kadal me bi emrilah <gülüyor> sema kabley enzel ve nebiyyun ve ma zalik Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetten biri olarak teşrif edecek o sahabe sahabe olduğu için Mirac gecesi Resulullah'la buluştuğu için sahabenin en eftali olma şerefine nail olmuş halde <gülüyor> aramıza Gelecek, İnşaAllahurRahman. Muhammed Mustafa buyurur, Sallallahu Aleyhi ve Sellem. La ve emr, fi Kureyş, Mabeqiyeminen nasi istnân. İnsanların yönetim işi, iki kişi kaldıkça Kureyş kabilesindedir. El-Eyim ve Kureyş, Bukhari, bütün hadislerde, imamlar ve yöneticiler neredendir? Kureyş'tendir. Ebu Bekr'li neredendir? Kureyş'tendir. Hz Ömer neredendir? Kureyş'tendir. Hz Osman neredendir?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 Yahudilerin bir aletleri var. Onlar işte havralardaki şu ibadet yaptıkları şimdiki ses çıkaran aletleri. Onlar gelecekler. Biz işte çalalım. Yani onların ibadeti icra edilsin isteyecekler. Hristiyanlar çan getirecekler. Çan çalacaklar da hani ibadetlerimizi yapacağız diye düşünürken İsa sen buyuracak Kura çekin. Hikmeti var. Kura'da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 Gebertiyor. Dünya yeniden süt liman oluyor. İslam yeniden dünyaya tek olarak hakim oluyor. Zaten Hz. Mehdi İsa Aleyhisselam beraberliği kaç sene? Kaç sene? Yedi sene. Hz. Mehdi ile İsa Aleyhisselam beraberliği kaç sene? Bak kaç tane derste geçti mübarek? Yedi sene beraberliği var. Yedi sene sonra Hz. Mehdi vefat ediyor. Hz. Mehdi'nin cenazesini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 İslam üzere yönetiyor, adaletli bir yönetici olarak. İbn ebi şeyb, Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, İbni Cerir, Taberi ve İbni Hibban, ebuhurelerden vatıtıyor hadiste. Ne oluyor? 40 sene, 40 sene dünyada kalacak tüm mütevifat. Sonra İsa Aleyhisselam da vefat edecek. Kaç yaşında olacak? Allah belki. Çünkü ne zaman geleceğini kesin konuşamadığımız için şu anda 2000 küsür yaşında, değil mi? Aşağı yukarı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 İsa aleyhisselam vefat edince ve yuṣallī alayhi'l-muslimūn Müslümanlar cenaze namazını kılacaklar. Tabii Hazreti Mehdi yok zaten. Ve tunūnehu indenebiyina. Nerede gömülecek? <gülüyor> Muhammed Mustafa'nın tam yanına gömülecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Öyle bir 40 sene geçecek. İbn Ebi Şeybe ve Hakim Müstedelik'te İbn Mesud hadisinde radıyallahu anh Benzin hesap edildiğal İsa Selam inip dedijalı yebertikten sonra fetme taun 40 sene 40 sene dünyada bir hayat sürecekler la muhtehat bir kişi ölmeyecek hastalık diye bir şey kalmayacak zaten İsa Selam devni yetiştim adam garanti 40 sene var diyor yani garanti <gülüyor> rahat ve kulun rujul liganemivel devabı Herkes koyununu sürüsünü salmış. İzhebu'u ferav, gidin otlayın. Hiç. Efendim, hayvanlar, bütün ek, ekinlerin içine hayvanlar dalmış. Temurul maşe beyn ezzerar, la Bir başak bile yemeyecek. Allah Bir hayvan, bir başağı bile, diyeyim, herkesin rızkını Allah. Vel hayat vel akarib la Ne yılan ne akrep kimseye eziyet etmeyecek. Ve ala babid dur. Kapılarda bütün aslan, kaplan, şimdi ha... <gülüyor> Şeyde bile zor duruyor. Hayvanat bahçesinde kaç defa kilitlenmiş, oradan bile bir atlıyor böyle adam. Kapıda duracak bütün canavarlar, hiç kimseye eziyet etmeyecek. Ve Kudurajül Müt kam bile harf Adam diyor böyle buğday alacak, tarlaya böyle serpecek. Ne ekme var, ne kazma var, ne sulama var ne biçim şey böyle. 700 ok alacak yani, hiç. Böyle seriyor, atıyor. Feciumun fem kuzun fidâlik. Böylece bekleyecekler.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 Ebu Hurayra radıyallahu ta'ala rivayet bu Ebu Hurayra ne, ne bu adamdı ya. Bütün hadisleri rivayet etti. Hadisleri rivayet ettiği şeye de diyor ki hadisi dinleyen adama diyor ki bu hadisleri anlatıyor anlatıyor. Onlar o kadar kıyamete inanmış, Resulullah haberlerine inanmış. Onlar saken çıkacak gibi böyle. Bize bize şimdi bize çok var diyoruz. Onlar ne kadar inanmışlar ki. Ya ey ey Evladım O hadisi dinleyen gençlere tabii o zaman ondan aktaracak nesillere diyor ki, bak İsa Aleyhisselam'ı görürsen mutlaka selamımı söyle de ki, Ebû Hüreyre sana selam söylüyor. Yani adamlarda iman var kardeş. İman budur yani. E acaba böyle bir iman olur mu ya? Hazreti Enes'ten radıyallahu anh ben de buradan duyuruyorum. Bunlar da eser olacak, kalacak bu kasetler.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 İnşallah görüşenler olur bizden. Olmasa da gelenlerden de olabilir. Bizden de olabilir burada insanlar. Bilemiyorsun bir de bakıyorsun adam 150 120 150 sene yaşayanlar oluyor. Allah bu kadirdir celle celalü. Evet, Resulullah da böylece. <gülüyor> Selam söylüyor sallallahu aleyhi sellem. Müslüm hadisinde buyuruyor. Leyuhilennîs ibn Meryem bi feccir <gülüyor> ruha bil hacci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 diye ne kabri hacı yapınca benim mezarıma gelecek diyor. Hatta yüsellim aley bana selam verecek. He biz nasıl gidiyoruz huzurunda selam veriyoruz. Ve le eruddenne aleyh ben de selamına cevap vereceğim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cevap vermez o mu? Bize de cevap veriyor. Bize kulaklar onu duyacak kadar güçlü değil. Ama tabi ki velilerden duyanlar var.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 İsa aleyhissalatü vesselam haccını yapacak, ümresini haccını yapacak, Medine i ziyaret edecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verecek, selamına cevap verecek, <gülüyor> sonunda Thümme ye mudfi, Medine'de vefat edecek. Ve Yudfenu ma'ye fi kabri, Efendimiz buyuruyor, benimle birlikte aynı yeşil kubbenin altına gömülecek. Şu anda orada bir kişilik yer, onun yeri mevcuttur.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 o ders konu yapılacak inşallah. Hasebu anfusekum, kavlen tuhasebu. Allah'ın melekleri tarafından hesaba çekilmeden şimdi kendinizi hesaba çekin. Ve tezeyienu'l ardül ekber. Bayram olur, seyran olur. Bayramlarda düğünlerde güzel giyinirsiniz, süslenirsiniz, hazırlık yaparsınız.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 Ve yaşadığımız müddetçe İslam'ın hizmetlerinin daha rahat şekilde faaliyetlerin yürümesi için Allah bizi malımızla, canımızla, seferberlikte daim eylesin. Amin diyendilerinizin. Nâr-ı Cihimden eylesin. Amin. Bi hurmetullâhâ ve yâsînü. Vesselâmün alel mursilîn. elhamdülillahi rabbil âlemîn. Geçmişlerimizin ruhleri için, bu cemaatin geçmişlerinin ervâhi için ve sohbetlerde bulunup şimdi kabirde hediye bekleyenler, ruhler için şehadetler buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed amdû ve rasûlû hediyelerimizi ihsâle eyle yarım. Bize de nasip olması için bir dakika buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu Bu cuma gecesi hürmetine, şu mübarek gecede bizleri bu şahadetten ayırma ya Rabbi. Buna imandan ayırma ya Rabbi. Son nefesdek tatlı tatlı okumak nasip eyle ya Rabbi. Kabirde de mahşere çıkarken de nasip eyle ya Rabb. Dünya ahirete ehliyle haşre eyle ya Rabb. Cemaat ya Rabb'am. Bütün geçip gidenlerimizin için, cemaatlerimizin geçip ruhları için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.